Evet ben şunu söyleyeyim Allah'ın izniyle şey sorular hazırlandı. Onlara cevap vereceğiz باذنilla. Sorusu olan varsa yani istiyorsa böyle de sorabilir. Çekiniyorsa yazabilir. İsim yazmasına gerek yok. Bildiğimiz kadar inşallah cevap veririz. Yani bayanlar tarafından da sorusu olan varsa rahat bir şekilde sorabilirler çünkü isimleri görmeyeceğim Allah'ın izniyle. Ben de rahat bir şekilde konuşabilirim. Rabbim hakka isabet ettirsin. Baya var ya. Yoksa hep aynı soruyu mu yazdınız? Evet. Dakika bir gol bir. Tekfir dinin aslından mıdır? Yoksa vaciplerinden midir diye bir kardeşim sormuş. Çok kaliteli bir soru. Kardeşlerim tekfir dinin aslındandır diye bizim sahabemiz bize bir şey öğretmemiştir. Sahabe böyle bir meseleyi konuşmamıştır. Selef tekfir dinin aslından mıdır değil midir diye bir şey konuşmamıştır. Sadece bu bu konunun özel ve net cevabını veriyorum. İyi dinleyin. Bir adam ister tekfir dini aslındandır desin, ister vaciplerinden izlesin. İslam buna bakmaz. İslam hakikate bakar. O da şudur. Bir adam kat'i olan meselelerde müşrikleri tekfir etmiyorsa, kat'i meselelerde kafirleri tekfir etmiyorsa, o adam kendisi kafirdir, müşriktir, İslam dininden çıkmıştır. Tamam örnek veriyorum. Oy meselesi kat'i bir meseledir. Kim oy verirse Allah'ın hakimiyet hakkını Allah'tan alıp tağutlara vermiştir. Tamam bu adam İslam dininin dairesine çıkmıştır. Artık Müslüman değildir. Bakın size Adi İbni Hatim kıssasını anlattım. O Allah'tan başkasını, Rab edinliğini bilmiyordu bile. Yani bu konuda bilmek bilmemek hiçbir şekilde mazeret değildir. Kat'i meselelerde kim müşrikleri tekfir etmezse Kafirleri tekfir etmezse kendisi kafirdir ve size bir şey söyleyeyim mi? Bunun üzerine ümmet icma etmiştir. Tamam. Men nem yukeffiril kafir, ev şakka fi kufrihi, ev sahha mezhebehu, fekat kefara bi icma il muslimin. Kafire kafir demeyen, onun küfründe şüphe eden, onun gittiği yolu doğru gören... Ümmetin icmasıyla kafirdir. Burada hiçbir ihtilaf yoktur. Peki bu kafirden kasıt kim? Bu da çok önemli. Onu da kısa bir şekilde söyleyelim. Bir, Kur'an'ın kafir dediği insanlar. Misal veriyorum. Kur'an Firavun'a kafir diyor. Bir adam kalkıp şunu diyemez. Ya ben demesem de olur. Ben alim değilim. Diyorlar diye geldi. Olmaz. Bunun özlü yoktur. İki, sünnetin küfrünü ispat ettiği insanlar. Mesela kim? Ebu Cehil. Ebu Cehil'e delalet eden ayetler var ama ismiyle geçmiyor. Ama Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinden biliyoruz Ebu Cehil Allah düşmanı kafir. Kim Ebu Cehil'e Ebu Talip'e kafir demezse kendisi kafir olur. Üç İslam'dan başka din edinmiş insanlar. Budistler, Yahudiler, Hristiyanlar işte güneşe tapanlar ile ama Şimdi dördüncü nokta geliyor orada zaten ihtilaflar orada başlıyor. O da ümmetin küfründe icma etmiş olduğu kimseler. Bakın tekrar ediyorum. Ümmet kimin küfründe şirkinde icma etmişse her burada oturan herkes teker teker alim avam fark etmez. Onları tekfir etmek zorunda. Yoksa ne olur? Allah'ın o insanlar hakkında indirmiş olduğu ayetleri yalanlamış olur. Meselenin illeti bu. Misal veriyorum. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, Allah'ın hükmünü değiştirenler, Allah'ın yasağını serbest, serbestini yasak kılanlar, teşrih yapanlar, Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasına ibadet edenlerin küfrü ve şirki Kur'an'da açıktır. Bununla alakalı dünya kadar ayet var. Tamam mı kardeşim? Bir adam derse ben bu meselede bunlara kafir diyemem. İşte efendim ben alim değilim, ben hoca değilim, bu benim işim değil. Bu konuda inmiş olan ayetleri yalanlamış olur. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. Oy vermek de bunların içinde olan kat'i meselelerdendir. Tamam mı kardeşim? Mesele anlaşıldı mı? Yani tekrar söylüyorum. Tekfir dinin aslından mıdır, vacibinden midir, mübahından mıdır, müstahabından mıdır? Bu kavram karşısına hiç girmeye gerek yok. Selefin konuşmadığı şey bizim konuşmamıza gerek yok. Çünkü asla değişik mezhepler değişik manalar vermiş. Biz orada değiliz. Biz şuna bakarız. Abi adam müşrikleri ve kafirleri tekfir ediyor mu etmiyor mu? Müşrikleri ve kafirleri tekfir etmeyen La İlahe illallahın La İlahe bölümünü yerine getirmemiştir. Çünkü sen le ilahe dediğinde hiçbir ilah yoktur dediğinde o ilahlara tapanları da inkar etmen lazım. Kardeşim kısacası şu müşrikleri tekfir etme Müslüman olamaz. Tamam Tamam. Maşallah bu yazı benimkinden daha kötü. Yani şöyle panik atak, he, ya eğer bak konu panik atak ise sabah akşam zikirleri. Bakın bir Müslümanın ruhen eğer soru oysa ha, panik atak meselesi sadece sabah akşam zikirleriyle sağlam bir akideyle ve devamlı Kur'an okumakla giderilecek bir şeydir. Ondan hariç olmaz. Tamam. Bir de bu konuda genelde ben şunu tavsiye ediyorum. Bu dediklerimin e, yanında. Adamın korkusu veyahut bayanın korkusu neyle alakalı ise onun üzerine gitmesi lazım. Bu birazcık psikolojiyle alakalı bir şey yani. Korkusu neyle alakalıysa onun üzerine gidip yavaş yavaş kendisini terbiye etmesi gerekir. Ama velakin bu konuda yapabileceği en hayırlı şey bu konuda mutakassis olan birine sormaktır. Ben bu konuda çok ilimli değilim. Yani daha ilimli olan birine sorarsa daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Allahu alem. Evet. Gusül abdesti nasıl alınır? Çünkü bu konuda çok görüş vardır demiş biri Allah ecrinizi versin. Amin. Aslında bu konuda çok fazla görüş yok. İhtilaf bildiğim tek yer ağız ve burun hükmün içinde mi değil mi? Yani kısacası şöyle kardeşim. Ben guslun sadece vaciplerini söyleyeceğim. Sünnetlerini söylemeyeceğim. Onu rica ediyorum. Bakın dünya kadar kitap var. Böyle şeyleri bir hocaya sormak normalde ayıptır. Şundan dolayı her ilmi halde geçen bir şeydir. Sen hangi alemin görüşüyle amel ediyorsan, onun mezhebinin kitabına bakarsın. Orada nasıl yazıyorsa öyle amel edersin. Kısacası da gusül abdesti şöyle alınır kardeşlerim. Niyet edersin gusül abdesti Bunu ağzınla söylemene gerek yok. Yani zaten banyoya girdiğinde gusül abdestini alacağını biliyorsan bu niyet olarak yeter. Ondan sonra ağız ve burun dahil vücudunun her yerini yıkaman gerekir. Her yerine su değecek. Mesela şimdi biri diyebilir ya ama ahi şurada bir iğne kadar bir kuru kaldı. O zaman sabah kadar yıkanırsan halen iş bitmez. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda Ayşe annemiz bize orta yolu gösteriyor. Diyor bir kişi kanaat getirirse vücudunun her yerine su değil de o iş bitti. Bu bu kadar. Ha tabii şimdi sünnetleri var sağ taraftan başlamak var anlatabiliyor muyum? Ama e, rica ediyorum bunu kendiniz okursanız daha münasip ol. Evet... Kaç kilometre itibarden seferi oluyoruz? Yine bu da güzel bir soru. Şimdi abiler kardeşler hiçbir hadiste hiçbir ayette şu kadar kilometreden sonra seferi olursunuz diye bir sayı yok. Alimlerimizin 90 kilometreyi vermeleri ki bu cumhurun görüşüdür 90 bazıları 82 demiş. Şöyle hesaplamışlar. Abi ben tekrar söylüyorum bu alimlerin görüşüne dayanan bir şeydir ki ben bununla amel ediyorum. Onları da şöyle hesaplamışlar. Araplar sadece gündüz sefere çıkarmış. Tamam sadece gündüz gece seferi yapmıyorlar. Bir günün yani senenin en kısa gününü almışlar. Tamam mı? O da mesela gündüz ne kadar? 6 saat gündüz yani 6 saat yol yürüyebiliyorlar. 5 ile çarpın saatte 5 kilometre ile ediyor 30 kilometre. Ve onlar 3 günden sonra kendisini seferi kabul etmişler. 30 çarpı 3 90. 90 kilometre böyle olunmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi kalkıp şunu yapmaya gerek yok 89.8 kilometre 200 metre eksik 200 metre ileriye gideyim orada namazı seferi kılayım öyle değil. Bu konuda birazcık kalbinize bırakıyorum. Yani dediğim gibi burada sabit bir sayı yok ama o lakin, mesela ben açık söyleyeyim 50 kilometre 60 kilometrelik bir mesafede ben seferi kılmıyorum. Onu da söyleyeyim tamam. Şunu da söyleyeyim bu konuyla alakalı bu konuyla anlattığımızda şöyle bir şey geliyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Kufe'de seferi namaz kılmıştır ve bu Medine'den sadece birkaç kilometre uzak. Doğru. Ama ve lakin burada şöyle bir mesele var. Allah Resulü'nün Aleyhissalatu Vesselam gittiği mesafe seferi mesafesini geçen bir mesafe. O da zaten kısacası şöyle. Şimdi Lyon'da değil miyiz? Lyon'dayız değil mi? Tamam. Şimdi misal nereye gideceğiz? Paris'e gideceğiz. Paris seferi mesafesini fazlasıyla geçiyor. Tamam mı? Lion'un son evini geçtikten sonra sınır bölgesinden çıktıktan sonra seferi kılabiliriz. Allah Resulü yaptı orada bu. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam elhamdülillah. Daha yeni bir tane daha verildi. O hangisiydi? Şu değildi değil mi? Tamam tamam. Altı alalım da önce diğerlerini şap? Şey evet çok... Güzel iki soru. Bu soru kim sormuşsa Allah ona rahmet etsin. Gerçekten çok değerli yani. Bir, en faziletli ibadet hangisidir demiş. Allah bunu sorana rahmet etsin. Bu çok güzel bir soru. Abiler Allah katında en faziletli ibadet tevhiddir. Yani bütün ibadetlerden önce tevhid olması lazım. Çünkü diğer ibadetlerin kabul olma şartı tevhiddir. Biz biliyoruz tevhidi olmayanın Allah katında bütün amelleri boşadır. Tamam Rabbimiz bunu peygamberlere söylüyor. "Ve Şüphesiz ki biz sana ya Muhammed ve senden öncekilerine vahy ettik. Eğer şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve sen kaybedenlerden olursun. Tamam? Bu ayet aslında şunu söylüyor. Peygamber kadar amelle gelsen bile bir gram şirkin varsa bütün amellerin boşa gitti. Onun için Allah katında en faziletli ibadet kesinlikle tevhittir. Allahu alem burada sorulan ama bu değil. Yani bundan hariç Allahu alem diyorum. Bundan hariç nedir? Bundan hariç kıyamet gününde sorulacağımız ilk ibadet tevhitten sonra namazımızdır. Müslüman namazına çok büyük değer vermesi lazım. Niye? Bakın namaz öyle bir ibadet ki Subhanallah Allah azze ve celle Aleyhisselatü Vesselam'a bütün dini Cibril vasıtasıyla indiriyor. Namazı beş vakit emrettiğinde bizatihi kendisi Allah Resulüne ediyor. Arada hiç kimse yok. O kadar değerli bir ibadet. Kıyamet günde ilk hesaba çekileceğimiz ibadet. Ve kısacası şöyle söyleyebilirim. Kardeşlerim, ihlasımızı arttıracak ibadet en hayırlı ibadettir. Bunu da herkes kendisine bilir. Benim tavsiye ettiğim şu. Hiç kimsenin bilmediği, Sadece seninle Rabbin aranda olan ibadet insan için en hayırlı ibadet olabilir. Allahu Alem. Çünkü niye? Bu ihlası arttırır. Seninle Rabbin arasındaki bağı kuvvetlendirir. Hiç kimsenin bilmediği amelindir. Ha, burada artık kimin yeteneği neye şey yapıyorsa bunu yapabilir. Ve büyük görevler edinmek isteyen bir Müslümanın yapacağı en büyük ibadet ne? Gece namaz. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gece namazını farz kıldı. Niye? Çünkü ona indirdiği din çok zor. Onun için bir Müslüman gerçekten büyük mertebelere gelmek istiyorsa, büyük değerli şeylere varmak istiyorsa, gece namazı olmazsa olmaz. Ve bununla beraber bizim şu an ihtiyacımız olan meseleden bir tanesi de kardeşlerim tövbe. O kadar günahkar bir kavmin içinde yaşıyoruz ki... Hiçbir günahımız olmasa bile bu insanların arasında yaşamak bize günah olarak yeter. Samim bir tövbele Rabbimize geri gelmek. Allahu alem. Ondan sonra ikinci bir soru var. Diyor ki en zor durumda yapmamız gereken İslamiyete göre nedir? Şimdi bu çok geniş bir soru, yerine göre çok değişik cevaplar gerektiren bir soru. Ama genelde şunu söyleyebilirim: Müslüman hangi durumda olursa olsun. En zor durumda olursa bile olsun yapacağı tek şey var şeriatın çizgilerini aşmamak. Rabbi ona her konuda nasıl davranacağını mükemmel bir kitap ile mükemmel bir peygamber ile indirmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hangi durumda nasıl davranmışsa bize o durumda öyle davranmak gerektirir. Ve tekrar söylüyorum şeriatın çizgisinin içinde kalmak. Müslüman için lazım olan bu. Tamam mı? son sonrakine geçeyim inşallah. Sakal kısaltmak veya düzlemek haram mıdır? Şimdi kardeşlerim dört mezhebe göre sakalı komple kökten kesmek haramdır. Bu konuda icma var. Bu konuda hiçbir ihtilaf yok yani. Şöyle kesmek haramdır. Dört mezhebin içinde de bu konuda tersini söyleyen bir tane alim yok. Sadece şurada ihtilaf var. Yani sakalın uzatılması üç mezhebe göre vacip Hanef ilgilere göre sünnet-i müekked. Onlardan da vacip diyenler var. Sadece şu tartışılmış. Yani sakal tartışılmamış. Sakal vacip. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Sakalınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın ki mecusilere benzemeyin, müşriklere benzemeyin. Sadece şunda ihtilaf var. Sakal ne kadar uzaltılacak? Bunda alimlerimiz ihtilaf etmiş. Wallahu alem demekle beraber çok bir kabza geçiyor hadiste. Kabza lafısı var. Yani abi şu kadar en azından olması lazım. Tamam Şimdi siz diyebilirsiniz ama seninki de o kadar değil. <gülüyor> Ahi ben 4 seneden beri sakalımı kesmiyorum. Allah'ın uzamıyor yani. <gülüyor> ama vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Vallahi uzasa şuraya bırakırım. Niye? Vallahi Müslümanların izzetindendir sakal. Kafirler çok korkuyorlar sakaldan. Onun için akı Müslümanın süsüdür. Müslüman sakalını kesmez. Tamam? Yani ben açık söyleyeyim. Vallahi billahi bakın Allah'ın adıyla emin ediyorum. Şuraya bırakırdım büyüse yani. Niye? Bilerek onların gözlerine girsin diye. Yani bu konuda nefse değildi, de, hevaya değil de uyduğunuz alimin mezhebine bakarsanız daha güzel olur. Bazı alimler de şöyle söylemiş. Bir adama baktığında işte bu adam sakallı deniliyorsa örfe göre bu İmam Nebovi'nin görüşü. Diyorlar ki bu sakal olarak yeterlidir. Ama o yaşadığımız zamanda müşriklere ne kadar muhalefet edebilirsek ki biz daha yeni dedik iki yol var. Sadece Müslümanların ve Müjrimlerin. Ne kadar muhalefet edebilirsek o kadar hayırlıdır ki Müslümanların sakal tarzı aslında Müslümanları herkesten de ayırıyor. Vallahu a'lem. Tamam? Ama kökten kesmek bil icma haram. Buyur abi. E, Noel dedikleri da sakalı uzun ya. Kimin? Noel dedikleri. Noah, Noah, Noah, Noah. Tamam. <gülüyor> e abi müşrikler de namaz kılıyor biz de namazı bırakalım. demek istiyor? <gülüyor> Yok. Abi şimdi şey yok yok. Çok bu çok güzel bir soru. Hani çok kaliteli bir soru. Ben sadece kısaca şöyle söyleyebilirim abi. Bir şey dinimizde yapılması vacip ise biz onu yapmakla mükellefiz. Bunu başkaları yapmış, yapmamış önemli değil. Misal veriyorum. Hristiyanların da kendisine göre bir namazı var. Yahudilerin de kendilerine göre bir namazı var. Mesela yoga yapanların bile ibadeti var kendine göre. Şimdi başkaları ibadet yapıyor diye biz ibadet yapmayız diye bir şey yok. Tamam. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dediği gibi sakalımızı uzatırız. Ha bunları başkaları istismar etmiş etmez. Ha bu bizi bağlamaz. Çünkü biz Noel Baba sen herhalde onu diyorsun. Noel Baba'dan hesaba çekilmeyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu meseleler yani bizim için çok önem arz etmez. Bir Müslüman için Avrupa mı iyi Türkiye mi? Diye sormuş. Ben baştan şunu söyleyeyim inşallah. Abi herkesin fıkkı Değişiktir. Tamam. Herkes kendine göre bir fıkıh belirlemesi lazım. Türkiye mi Avrupa mı? Ama ola ki şimdi buradaki Müslümanların ekseriyeti multimilyoner olmadığı için yani gariban adamlar, işçi adamlar olduğu için kesinlikle ben Avrupa'da yaşama yogun görmüyorum. Caiz görmüyorum hatta. Abi şöyle kesinlikle Müslüman şuna karar verecek. Abi ben itikadı sağlam muvahitler hakkında konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir muvahidin Avrupa'da yaşaması çok zordur ve neredeyse imkansıza yakındır. Niye? Misal veriyorum, benim hanım peçeli. Eldivenle gezer, gözlerini bile göstermez. Avrupa'da mümkün mü? Senin hayattan ne beklediğin önemlidir. Sen hayatından ne istiyorsun? Güzel bir emeklilik ise, maddiyat ise, emniyet içinde yaşamak ise, ondan sonra maddi noktada çok fazla zorlanmamak ise, ay başını getirmekte zorlanmamak ise, ondan sonra çocuklarına güzel bir işte güya, bunları tabirle söylüyorum, iyi bir eğitim ise, o zaman tabi ki Avrupa. tamam. Ama bir Müslümanın istediği şeyler bunlar mı ben öyle düşünmüyorum. Müslüman şunu ister. Ben Rabbime nerede daha kaliteli ibadet edebilirim? Rabbime nerede daha güzel bir Müslüman olabilirim? Müslümanlarla nerede daha iyi dertleşebilirim? Hani nerede ben meselelerimi İslam'a göre çözebilirim? Müslümanlar Allah rızası için soruyor. Aranızda ikhtilaf çıkarsa hükmedecek kim var burada? Bu ne demek biliyor musunuz? Siz kendi aranızda bir Allah'ın indirdikleriyle hükmedemeden yaşıyorsunuz. Bu Müslüman için ölümden daha kötü bir şeydir. Tamam? Abi bitireyim sana hemen söz hakkı vereceğim inşallah. Ondan dolayı ben tekrar ediyorum. Bu genel için geçerli bir şey değil. Kendi üzerinden bu konuda size nasihat ediyorum. Ben de 4 sene önce gittim. Ben de 18 sene Avrupa'da kaldım. Ama o benim için Avrupa'da yaşamak kesinlikle söz konusu bile değil. Çünkü ben dinimi burada yaşamam mümkün değil. Çünkü niye biliyor musunuz? Burada kalırsam imanımın gitmesinden korkuyorum. Ben kendim için söylüyorum. Ama dediğim gibi bu konuda bana bir şey anlatmak zorunda değilsiniz. Beni ikna etmek zorunda da değilsiniz. Herkes kendi kalbinde dinin nasıl, nerede iyi yaşadığını çok iyi biliyor. Yani beni ikna etmenin bir anlamı yok. Ben he derim geçerim yani bana ne? Benim önümde hesap vermek zorunda değilsiniz. Ama şunu kendinize sorun. Dinimi nerede daha iyi ikame edebilirim? Abi buyurun inşallah. Aleyküm selam. Bilmiyorum hmm. yani arkadaşlar, kardeşler bir Müslümanın sunanın anlatması için arkasına bakmamak lazım. Evet. Öyle. Bir İslam ülkesinde. Öyle öyle. Ama maalesef bizim Türkiye'deki memurlar yazılı emre biriyle bu bir farklı bir ki az. Koridorda ayağa gözün kapıda acaba kim gelecek, kimler iş gelecek evet. hep kulak orda. Evet. Yani bir din, bir tevhid, bir şey rahat anlatılmaz. Evet. Hiç yani bu bir yanı fikri yok. İsmin neydi abi? Murat. Murat abi. Buyur, ben iki seneden beni davet yapıyorum. Bugün konuştuğumun çok daha fazlasını Türkiye'de konuştum. Ki bırak konuşmayı internete yayınlıyoruz yani Tamam ya, ya konuşanlar var arkadaşlar Sistemi evet. evet. Yani sistemin Fransa'yla bir farkı yok, o evet. demokrasi yok. Demokrasi. Onda hiçbir şüphe yok Ben zaten bak onu konuşmuyorum Ben Türkiye'yi tekfir ettiğim gibi da tekfir ediyorum İkisinin de kafir olduğuna itikat ediyor Sistemlerin arasında hiçbir fark yok ki zaten Buradan oraya götürmüşler Yani aralarında hiçbir fark yok Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum abi Murat abi ben kendi dinimi Türkiye'de çok çok çok daha kaliteli bir şekilde yaşayabiliyorum. Bunu da her Müslüman kendisine soracak. Misal veriyorum. Ben tek başıma yaşayabilecek bir insan değilim. Bana bu ortamlar lazım. Yani. Niye? Müslümanlar birbirlerine nasihat etmekle güçleniyorlar. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Ama o halayken bakın daha yeni de deste de söyledik. Abi sen dünyanın neresinde olursan ol. Tevhidi anlattıktan sonra sistemlerin düşmanısın. Bu hiçbir yerde değişmeyen bir kayda. <gülüyor> Hocam. Bunu Müslüman göze alacak yani. <gülüyor> E bensiz de aynı ayet o khuduniyye nefret ediyorlar. Wa ma naqamu illa an yu'minu Onlardan nefret etmeleri Müslümanlardan nefret etmeleri sadece Allah'a iman etmelerinden dolayı. Aa bu değişmeyecek. Ama sorftan vatandaşlar onlar da Müslüman grubu Güya. Güya. Yani ona bakarsan herkes Müslüman ama öyle değil yani hakikati öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Evet. Allah Allah Buyur abi. Türkiye'yi jet amaç yani. Köyüne, memleketine gitmek mi yoksa Müslüman yani? ya Çok kaliteli bir soru. Türkiye'ye gittiğinde adamın gitme gayesi köyüne gitmek mi, memleketine gitmek mi? Eğer böyleyse burada kalması daha iyidir. Ya çünkü ahi, adam hicret yaptığında dini için hicret yapması lazım yani. Müslümanların olduğu bir yere gidecek. Ahlaklı, edebine güvendiği, akidesine güvendiği Müslümanların yanına gidecek ki kaliteli bir şekilde İslam'ı yaşayabilsin. Şimdi bak mesela buradaki ortam Kayseri'de yok. Yani bu adamın Kayseri'ye gitmesi bu çok mantıklı olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani Müslüman bu konuda hicret ettiğinde abi dinini daha iyi yaşayabileceği bir yere hicret etmesi lazım ki mantıklı olsun. Mesela adam buradan gitti. Gittiği yer imanı buradan daha çok zayıflıyor. Bu o zaman gitmesi caiz bile olmaz. Onun için bak ben tekrar söyledim. Herkesin fıkhı herkese göre değişik olabilir. Burada herkes için geçerli bir kayda yok. Tamam Ona herkes kendine bakacak. Evet. Evet. Yeni evlenecek olanlar ya da yeni evlenenler için bir nasihat verebilir misiniz? Allah Azze ve Celle ecrinizi versin. Allahümme amin. Evet çok önemli bir nasihat hatta verebilirim. Abiler, kardeşler bakın. Evlilik olmadan önce kesin ve kesin iki taraf da birbiriyle açık bir şekilde konuşması lazım. Açık konuşmaktan kastım şu. Genelde evlilik görüşmeleri şöyle geçiyor. Şimdi iki taraf da heyecanlı ya. İktidar Müslüman, iffetli. Nasıl bir evlilik istiyorsunuz? Ya işte biz Kur'an ve Sünnet'e göre bir evlilik istiyoruz. Siz nasıl bir evlilik istiyorsunuz? Biz de Kur'an ve Sünnet'e göre bir evlilik istiyoruz. Tamam bitti gitti. Ama o lakin. kişilerin buradan kastı neyi? Bu açıklanması lazım. Misal veriyorum. Zengin bir ailede yetişmiş bir oğlanın ile ayı başını zor geçiren ailede yetişmiş bir bacının fikri aynı olmaz. Misal veriyorum. Kardeş vardır. Gezmeyi çok sever bile gezmeye gitmek ister. Bacı evinde oturmayı sever. Bu insanlar bunu açık bir şekilde konuşması lazım. Yoksa birbirlerine zulmederler. Tamam. Olmazsa olmazlar evlilik görüşmelerinde kesinlikle konuşması lazım. Bakın abi bu çok önemli bir mesele. Ya evleneyim de bir şekilde hallederim. Bunu sakın söylemeyin. Ve başta şunu söyleyeyim. Akidesi sağlam olmayan insanlarla evlenilmez. Tamam. Akide net olacak. Akide berrak olacak. Müslüman sadece Müslümanlarla evlenir. Anlatabiliyor muyum? Akide de problem yoksa ondan sonra şuna bakılır. Karşı taraf benim hoşuma gidiyor mu? Gitmiyor mu? Bakın babasının zoruyla, anasının zoruyla evlilik İslam'da olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir kadın geliyor. Diyor, ya Resulallah benim babam zorla beni amcamın oğluyla evlendirdi. Ben bu nikahı istemiyorum. İstemiyor kız yani tamam mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızın babasını çağırdıktan sonra nikahı iptal ediyor. Diyor geçersizdir. Tamam mı kardeşim? Onun için nasıl bir evlilik görüşmesi olacak? Bu da aslında çok detaylı bir mesele. Mesela sadece bir tane olacak ki bir şey yok. Mesela bazıları zulüm yapıyor. Tek bir kere görecek 5 takım yani öyle bir şey yok ki. Konuşması lazım, görmeleri lazım, soru işaretleri gidilmesi lazım. Peki kaç tane görüşme olması lazım? Kalpler mutmain olana kadar. 3 de olur, 5 de olur, 7 de olur, 9 de olur. Gerekiyorsa... Eğer kalpte bir mutmainlik yok ise o işe girişmeyin. Bakın bereket girmez. Yarın öbür gün pişman olursunuz o zaman da iş işten geçmiş olur. Ve kişiler birbirinin hoşuna gitmesi lazım optik olarak. Bu da önemli. Allah Resulüne sahabe geliyor. Diyor ya Resulullah ben falan kişiyle evlenmek istiyorum. Aleyhissalatu vesselam soruyor. Varte Sen ona baktın mı? Yani onu gördün mü? Diyor ki hayır görmedim. Diyor ki git o kadına bak. Niye? Abi hayatın boyunca gözünü açtığında sabah gördüğün insanı gördüğünde kalbin yumuşaması lazım, ısınması lazım. Bu zaten Allah'ın elinde olan bir şeydir. Yani Allah Azze ve Celle bir kadını korumak için onu başka bir facir ve zalim adama çirkin gösterebilir. Niye? Kulunu korumak için. Güzellik zaten bizim elimizde olan bir şey değil. Ondan dolayı olmazsa olmazlar kesinlikle konuşulması lazım. Burada şimdi anne babalara nasihat ediyorum. Allah rızası için bekarlara zulmetmeyin. Hele hele bekar erkeklere hiç zulmetmeyin. İşte efendim 100 gram altınmış, 200 gram altınmış, yarım kilo altınmış kulağıma geliyor. Allah Azze ve Celle'den korkmanızı tavsiye ederim. Tamam Kızınızın evine gittiği adam 50 bin euroyla borçla mı evliliğe girmesini istiyorsunuz? Bu evde ne bereket gelecek? En önemli şey evlilik noktasında çok daha fazla uzatabilirim. En önemlisi şu. Kesin ve kesin haram girmemesi lazım. Misal veriyorum. Telefondan nikah olmaz. Caiz değil. Whatsapp'tan nikah falan olmaz. Ondan sonra işte efendim evlenmeden önce erkek kız telefonla kızla görüşüyor olmaz. Bunlar geçin. Bu işin içinde böyle haram giderse o evlilikten bir bereket gelmez. Ne kadar temiz olursa ne kadar İslam'a uygun olursa o kadar güzel olur Allah'ın izniyle. Tamam. Hocam, Buyur abi. E, bu altın eviniz e, sadece bu mehil Kıza ait. Evet tabi. Tabi. Subhanallah. İsim neydi? Yok yani bu hani altın anne baba koyuyor yani bunun bir işi yok. Abi dört mezhebe göre bir baba kızının izni olmadan kızının elbisesini satamaz. Elbisesini satamadı kızın kendisini nasıl satacak? Bizim Türkiye'de Abi süt hakkı, anne hakkı, ev hakkı işte neyin hakkı? Böyle bir şey yoktur. Mehir... Asıl itibariyle erkeğin ile kızın arasında konuşulan bir şey. Normalde burada anne babanın konuşması aslında çok da uygun değil. Nasiyet olarak anne babaya sürediniz ya. Evet. Tabi tabii. Gerliliği de çok konuşuyor. Yani. Onlar neymiş şey? Ee, o, abi evet. bu normal bak şöyle misal veriyorum. Bacımız çok utangaç şey diyor yani hiçbir şey olmasa da olur. Gibi bir talebi de olabilir. Burada babasının yardım etmesi uygundur. Ama o alakil, Baba işte ben babayım, benim dediğim olur moduna girmesine gerek yok. Yani kurtlar vadisi oynamıyoruz. <gülüyor> İstediği kadar ister. Kızın hiçbir şekilde mehir isteme noktasında bir sınır yoktur. Tamam 10 kilolu altın isteyebilir, 100 kilolu altın isteyebilir. O zaman 100 yaşına kadar evde kalacak, yapacak bir şey yok. <gülüyor> Öyle yani bu işler böyle. Ve şunu da unutmayın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kızı Fatma'yı bir demir parçasına verdi. Kimsenin kızı Allah Resulü'nün kızından daha değerli değil yani. Onun için abi bu konularda gene de vasat olmak lazım. Yani birazcık örfe bakarak, ortama bakarak, Müslümanın şeyine bakarak, durumuna bakarak tamam Evet. Burada da bir şey var. Bunu da okuyalım. <gülüyor> Hocam saç sakal tıraşlarımız nasıl olması lazım? Abi kısacası şöyle kafirlere benzemeyecek. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı saç, tıraş kesme şeylerine müdahale etmiştir. Velev ki çocuk olsa bile İmam Tehavid'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne bir çocuk geçiyor. Saçlarının yanları kısalmış yani böyle çok kısa yapılmış. Üstünde saçı var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ne kadar çirkin bir saçtır. Bu çocuğun saçını kestirin diyor. Emmele ediyor ve çocuğun saçlarını kestiriyorlar. Enes İbni Malik radıyallahu anhu bu hadisi anlattığında diyor ki Allah Resulü'nün bunu yapması bu saç tıraşının Yahudilerin olmasından dolayıdır diyor. Yani abi kısacası şöyle bizi bugün kafirlere, müşriklere benzettiren ne kadar unsur varsa Müslüman bundan uzak durması lazım. Tamam bu hele hele gençlerde çok zor. Ya yani çok enteresan saç tıraşları falan yapıyorlar. Allah Azze ve Celle bize sabır versin. Zor yani gerçekten zor. Ama o lakin derste de aslında buna değinmiştik. Abi bir tane futbolcunun saçı, işte bir tane şarkıcının saçı, bilmem TikTokçunun saçı, YouTubeçunun saçı için bir Müslüman kendi saçını değiştirmez yani. Tamam Ya hepsini uzatabilir. Bunda bir beis yok tabii. Erkeklerin saç uzatmasında hiçbir beyis yok. Yani her yeri kısa tutup veya her yeri uzatması bu konuda daha eftal olur. Yani bir tarafını kısaltıp bir tarafını uzatmak bu genelde güzel görünmemiş. Vallahu alem. Sakal hakkında da zaten uzun uzun konuştuk. Abi Müslüman sakallı olur. Bu lamı yok yani. Tamam Evet. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm selam. Kadın ve erkek giyim, kuşam, saç tıraşı vesaire gibi nasihat eder misiniz? Tamam. Allah Şimdi şöyle. Erkekler hakkında başlayalım inşallah. Bakın tesettür sadece kadınlar için geçerli olan bir şey değil. Misal veriyorum Avrupa'da bu eskiden beni olan bir şey var. Mesela erkekler çok dar giyiniyor. Ondan sonra vücut yaptıklarını göstermek için. İşte benim şöyle kaslarım var, böyle kaslarım var. Bu da caiz değil. Yani tesettür sadece kadınlar için olan bir şey değil. Erkekleri de bağlayan bir şey. Mis misal ne? Müslüman erkek dar giyinemez. Ne kadar dar vücut hatları belli oluyorsa üst alt fark etmez. Giymesi caiz değildir. Yani kısaca şöyle söyleyebilirim. Bugünkü kot pantolonlar sıkıntılı. Bak ben kot giymek caiz değildir demiyorum. Dediğim yanlış anlaşılmasın. Ama kotlar kesim itibariyle genelde dar olur. Bu da Müslüman erkeğe yakışmaz abi. Müslüman namaz kılar. Namaz kıldığında avreti açılmayacak bir şekilde giyinmesi lazım. Bir Müslümanın. Tamam. Ondan sonra daha yeni söylediğim gibi Müslüman erkek mesela vücudundaki gücü gösterecek şekilde giyinmemesi lazım. Bu caiz değil. Hikmeti ne? Mesela sen güçlüsün diyelim. Pasolusun dışarıda geziyorsun. Başka bir Müslüman zayıftır. Onun hanımı sana bakıp kendi kocasına zulmedebilir. Ve hiçbir Müslüman bunu Allah katında hesabını veremez. Onun için erkek Müslümanın da tesettürü vardır ve buna dikkat etmesi lazım. Mesela erkeklerde renk meselesi birazcık tartışılmıştır. Misal erkek kırmızı giyinemez diye, sarı giyinemez diye rivayetleri vardır. Onun için çok fazla göze batmayacak bir şekilde, efendi bir şekilde giymesi Müslüman erkek için güzeldir. Peki hocam bana tam bir şey söylüyor. Yani tam nasıl giyineyim? Eğer insanların ortasında göze batmıyorsan tam sıkıntı yok demektir. Bir de şöyle bir şey var. Elbiselerin üzerinde suret olmaması lazım. Niye? Çünkü namaza mani. Tamam? Ondan sonra küfür işareti olmaması lazım. Mesela bu İsviçre'de de Weinstein markası var ya böyle ee ceket falan yapıyorlar, kalın ceketler yapıyor. Almanya'da çok yaygın. Burada yaygın bilmiyorum. Üzerlerinde İsveç bayrağı var yani haç işareti. Bunu takmak kesinlikle caiz değil. Ver canım benim. Tamam? Ondan sonra küfür simgesi, küfür sembolü olan bayraktır, şudur, budur, ülkelerin bayraklarıdır. Müslüman bundan uzak durması lazım. Kadına geldiğimizde kadın komple kapanması lazım. Kısacası böyle. Hocam yüzü kapanması lazım mı? Evet yüzü kapanması lazım. Bakın şöyle. Kimse şunu söyleyemez ya ama hocam işte bazı mezheplerde kadının yüzü görünebilir falan. Böyle bir şey kesinlikle yoktur. Buna cevaz verenler sadece ümmette hanefiler olmuştur. Hanefilerden İmam Ebubekir Bekir el-Cessas Allah rahmet eylesin. Ehkemul ah Kur'an'ında diyor ki. Bir kadın güzel ise, yüzü güzel ise bu kadın ister bekar olsun ister evli olsun yüzünü kapatması lazım. Fetva budur. Ondan sonra açıklıyor. Hani kadın yüzünü açabilir? Diyor ki evlenmiş bir kadın çirkin ise fitne olmayacaksa İslam devletinde yüzünü açabilir diyor. Herhalde aklı başında olan hiçbir insan Fransa'nın İslam devleti olduğunu söylemez yani. Onun için bunu konuşma bile gerek yok. Ta Müslüman kadın yüzünü kapatması lazım. Ne kadar yüzünü kapatacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının kapattığı kadar. Şimdi Ayşe annemize Nur suresinin ayetleri hakkında soruluyor. Diyor kendinden görünen ziynetler hariç hepsini örtsünler. i̇bn Sirin bunu rivayet ediyor. Ayşe annemize soruluyor kendinden görünen nedir? Bir rivayete göre iki gözünü gösteriyor. Bir rivayete göre sadece bir gözünü gösteriyor. Bir gözünden hariç yani şöyle birazcık gözünden hariç kadının hiçbir yeri görünmez tamam şimdi burada şu e, soru da geliyor hocam illa peçe olması lazım mı değil mi bakın illa peçe olacak diye bir şey yok yani peçe farz diye bir şey yok ama valakin bugün yüzün tam güzel bir şekilde örtülmesi Allahu alem demekle beraber en kolay şekilde peçe ile olması lazım ama şimdi Peçe var peçe var. Ben kısaca şunu söyleyebilirim. Kadının kalbi zaten fesatlıysa peçe giyse bile ondan hayır gelmez. Anlatabiliyor muyum? İş peçede bitmiyor. İş imanda bitiyor. Mesela peçelerde de dikkat etmek lazım. Şimdi bazı peçeler var şöyle dışarıdan bağlanılıyor. Dışarıdan o kadar sert bir şekilde bağlıyor ki gözü şöyle 10 metre ortaya çıkıyor yani. Böyle olmaz. Peçe nasıl bağlanacak? Alttan bağlanacak ondan sonra üstü kapanacak yani. Sert şekli belli olmayacak bir şekilde. Kafa şekli belli olmayacak bir şekilde. Kadının gözlerinden hariç o da sadece birazcık önünü görmesi için. Tamam. Bir daha bak şöyle bir şey var. Çok affedersin size bir şey söyleyeyim. Şimdi şura, bura ne diyorlar Türkçe? Baldır değil mi? Bakın şu baldır var ya ümmetin icmasıyla kadınlarda haram. Başka kadının baldırını göremezsin. Şimdi burası mı daha çekici yüz mü? Yüz. Yani insanın zaten kendisini gösteren yüzüdür. Ve biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından biliyoruz ki kendileri örtünme ayeti gelip örtündükten sonra hangisinin Allah Resulü'nün hanımın olduğu belli değil. Bu ne demek? Yüzleri kapalıydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ümmü Selem annemizle geziyor dışarıda. Sahabe onu görüyor. Bir hanımla geziyor. Diyor ki bu sizin anneniz Ümmü Selem'edir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu niye söylüyor? Yüzü görünmediğinden dolayı. Sağabeyin de kalbine fitne gelmesinden dolayı. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Buyurun. Bunlar da işin içinde var yani. Mesela Almanya'da kadın peçesiyle her yere giremez. Devlet dairelerine giremez. İşte havaalanı açması lazım. Şurada açması lazım. Burada açması lazım. Bir Müslüman kendisine bu eziyeti yapmak ister mi? Bunu herkes kendine düşünmesi lazım. Abi. Ben bunu yapamam. Benim midem kaldırmaz yani. Wallahu Alem Çocuk eğitiminde sadece annem mi sorumludur? Bu da çok... Güzel bir soru. Hayır, sadece anne sorumlu değildir. Allah Azze ve Celle ayette bize şunu öğretiyor. Ye eyhu'llezine amenu qu anfusakum ve ehlikum nara. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir hadiste diyor. Kullukum ra'in, kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden hesaba çekileceksiniz. Onun için asıl itibariyle ailede eğitim babanın görevidir. Bakın asıl itibariyle diyorum. Ama ve sabah 7'de gidip akşam 7'de gelen bir adam çocuk eğitimini yapmayacağı da çok aşikardır. Yapamaz yani istese bile yapamaz. Onun için burada bugün klasik aile içinde görev anneye kalıyor ama sadece annenin değildir. Baba ne kadar yorgun olursa olsun çocuklarını İslami bir terbiye üzere yetiştirmekle mesuldür. Ve bunu da yapması lazım. Tamam Burada annenin babaya, babanın annesine yardım etmesi güzel olur yani. Burada yardımlaşmak lazım. Ama asıl itibariyle babanın baba evde olmadığı zaman annenindir. Tamam Bunu okumuştum. Evet şunu söyledik. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve ve Berekatuhu. Nafile orucu tuttuğumuz gün herhangi bir nedenden dolayı orucu bozsa kefareti nedir? Evet. Şimdi nafile orucu tuttuğunda kefaret var mıdır, yok mudur? Cumhur'a göre nafile oruçta kefaret yoktur. Hanbelilere göre, Malikilere göre ve Şafilere göre biri nafile oruca niyet ettiyse ve bu orucu bozduysa kaza etmesine gerek yoktur. Hiçbir şekilde e, kefareti falan da yoktur. Sadece Hanefilerde bu vardır. Hanefilerde şöyle bir fetva var. Bir adam nafile oruç tutmaya başladıktan an onu kendisine vacip kıldığından dolayı eğer o nafile orucu bozarsa birebir kaza etmesi gerekir. Tamam? Bu takvaya daha uygun olandır ama dediğim gibi bu cumhurun görüşü değil. Yani burada iş artık sizin hangi mezhebe uyduğunuza bakar. Eğer Hanefi iseniz nafile bir oruca başladıysanız Bozduysanız birebir kaza etmeniz gerekir. Cumhur'a göre gerek yok. Hem Ahmet'in mezhebine göre gerek yok. Tamam? Türkiye'ye izine gittiğimizde namazlarımızı nasıl kılmamız gerekiyor? Seferi mi normal mi? Şimdi şöyle seferiysen seferi kılarsın. Seferi değilsen seferi kılmazsın. Ne zaman seferi oluruz? Abi Cumhur'a göre dördüncü günün ikindi namazına kadar seferi olunur. Dördüncü günün ikindi namazına kadar. Bu Cumhur'a göre. Hanefilere göre 15 gün diyenler var. 16 gün, 18 gün diyenler var. Ben Cumhur'un görüşünü söylüyorum. Sadece şöyle bir şey var. Biz ne zaman seferiyiz? Misal. Ali Faruk Türkiye'ye gitti. Ve Türkiye'de 3 hafta kalacağını biliyor. Baştan biliyor. O zaman sadece yolda seferi olur. Gideceği yere vardıktan sonra seferilik bitmiştir. Tamam. Ama misal. Üç gün orada kalacak, dört gün orada kalacak, dört gün orada kalacak, dört gün orada kalacak. Yani dört günü geçmiyor hep üç gün, üç gün. O zaman o günlerin hepsinde seferi kılabilir. Tamam Ha o zaman sahabe niye mesela Azerbaycan'da bir sene boyunca, bir buçuk sene boyunca seferi kıldı? Sorulur. O da şundan dolayı. Sahabe cihata gitti. Cihata gittiğin zaman bir günde kalabilirsin Fethed'e ne kadar? Bir de kalabilirsin. Gittiğin yerde işin ne kadar olduğunu bilmiyorsa bir gün de olabilir. Bir sene de olabilir. O zaman bir sene boyunca da seferi kılabilirsin. Bu baştan gittiğinde ne kadar kalıp kalmadığını bilmenle alakalı. Anlaşıldı mı kardeşim? Tamam. Buyurun. Abi şöyle. Mesela senin zaten mesela Murat abi. Sen nerelisin? Aksaray'a Aksaray. Aksaray gidiyor. Aksaray'da evi var. Zaten sen seferi değilsin ki. Ben onu konuşmuyor. Benim konuştuğum adam gerçekten sefere gidiyor. Teyzesinin evinde kalıyor, amcasının evinde kalıyor kendi evi, bak babasının değil, babasının evi kendi evi değildir İslam'da, onun mülküne sayılmaz. Kendi evi olan adam, evine gittikten sonra seferi değildir. Evet, tamam. Sünnetleri falan hepsini kılması lazım. Evet. Evi yok. ay kalıyor, olmaz. <gülüyor> yine sorsan hakkını eli ettim evet, burayı okudum. Sünneti gidiyor, ay kalıyor. Evet. Evi yok. Tamam. Kalıyor, Gideceğinde ya. ne kadar kalacağını biliyor mu? ay kalıyor. O zaman dördüncü günden sonra seferi olmaz. Ver kızım. Evet, Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra veya normal bir zamanda yüksekte bulundurmak gibi bir kayıda var mı yok mu? Böyle bir kayıda yok. Bu adam da buraya gelir. Tamam. Sadece saygı açısından Allah Azze ve Celle'nin kitabını bel altında taşınmak güzeldir, hoştur ama lakin böyle bir kayıda yoktur. Nereden biliyoruz? Çünkü sahabelerin ve selefin evlerinin çoğunun içinde bizde olduğu gibi dolap ve masa diye bir şey yoktu. Tamam yani Allah Azze ve Celle'nin kitabını ö, kütüphanemizde rafa üst tarafa katarsak bu güzeldir. Ama ve vacip falan değildir. Zaten Kur'an okumak için, yaşamak için inmiştir. Dantele asıp da evin en yüksek yerinde bırakmak için değil yani. Bu da bizim Türklerin bidatlarından bir tanesi. Evet. Haram gördüğümüz yiyecekleri satmamız veya yemesek bile yesin diye başkasına vermemizin dindeki yeri nedir? Evet bu da çok güzel bir soru. Takvak kokuyor. Abi eğer bir meselede bir yemeği iyi olarak haram görüyorsa bu yemeğin ticareti haram olur. Asıl kayda budur. Ama o burada bazı alimler Darul Kufur ve Darul İslam'da fıkıh noktasında ayrıma gitmişlerdir. Yani haram olsa bile kafire verilir Müslümana verilmez diye söyleyen alimler de var. Ondan sonra başkalarına verilir mi verilmez mi burada şuna da bakılır. Karşıdaki adam. Mesela bir meselede senin gibi haram bakmıyor. Sen haram görüyorsun. O adama vermende bir beysi yoktur. Satmandan da bir beysi yoktur. Ama ve bu konuda güzel olan, takvalı olan, haram gördüğün şeyin ticaretini de yapmamaktır. Yani bu konuda takvaya uygun olan budur. Allahu alem. ve aleyküm. Aleyküm selam. Soru günümüzde ehli beyt var mı? Cevap evet ise bu kişilere sadaka caiz değilmiş bu hükümü onların zor durumda esir fakir olsalar bile aynıdır neyse önce şunu söyleyelim günümüzde ehli beyt var mı yok mu şimdi bu ehli beyt kavramının mezhepler arasındaki ihtilafına bakar yani mezheplerin çoğuna göre Haşim oğullarından yani Haşim'in çocuklarına beni Haşim ehli beyttir bu ümmetin çoğunun görüşü. İmam Şafiiye göre Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bütün amcaları ve bütün hanımlarından gelen zürriyetleri hepsi ehli beytir ki Allahu u Alem racik olan budur. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hanımları hakkında konuştuğunda ya ehlel beyt dediğinde, ey ehli beyt dediğinde bütün hanımlarına hitap ediyor. Çünkü bazıları şunu öne atmış Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın işte kızı Fatıma'dan gelen soy ehl diye söyler. Hiçbir ehl değildir. Wallahu aleyhi bu çok racih değil. Bugün ehlibeyt var mıdır yok mudur bu çok zor bir mesele. Çünkü silsileyle beraber Araplardan kendisine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nispet edenleri var. Yani silsile var Allah Resulü'ne kadar. Ama doğru mu yanlış mı? Ahi ben bunu bilemem yani bu çok, bu çok zor bir soru tamam. Cevap evet sadece biz evet diyelim. Bu kişilere sadaka caiz değilmiş. Bu hüküm onların zor durumda olsalar bilemi aynıdır. Evet bu onda bir fark yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün torunu Hüseyin olması lazım. Elinde bir hurma görüyor. Hadiste resmen şu geçiyor. Kıh kıh yaptı ve eline vurdu. Sen bilmiyor musun biz sadaka mallarından yemiyoruz diye. Kendi küçük bebek torununa bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yedirmiyor. Bunda değişik bir hüküm var mı ona bakılabilir bilmiyorum. Onlara sadece hediye kabul olunuyormuş. Evet doğru. Sadaka ile hediyenin arasındaki fark nedir? İslam şeriatına göre. Sadaka infaktır. Sevap beklersin. Hediye bir insanın kalbini kazanmak için ona özel verdiğin bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Aradaki fark budur. Ama burada şuna da dikkat etmek lazım. Bu çok ince düşünülmüş mesela. Yani bunu yazan kişi bunun üzerine tefekkür etmiş belli. İslam hakikate bakar abiler. Yani sen bir sadakayı hediye İsmi, adı altında verse bile İslam onu sadaka olarak görür. Yani hakikat neyse niyet neyse e a'lem ona bakılır. Müşriklere hediye verilir mi hocam? Müşriklere hediye verilir. Bir ittifak caizdir. Ama ve hangi müşriklere verilir? Seni dininden dolayı kınamayan, senin dinine karşı savaşmayan, Müslümanlarla alay etmeyen, Müslümanlara zulüm etmeyen ahlakı Düzgün olan insanlara hediye verilir. Hatta onlara hediye verilmesi lazım kalpleri İslam'a alışsın diye. Tamam. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. İslam'a yeni girmiş birinin İslam'daki yeri nedir? Ne zaman iman etmiş olur? O kişiye nasıl davranmalıyız? Evet. Şimdi soru çok enteresan. İslam'a yeni girmiş birinin İslam'da yeri nedir? İslam'a yeni girmişse Müslüman'dır yani. Tamam ama buradaki soru çok güzel. Bir adam ne zaman Müslüman olur? Yani biz birine ne zaman Müslüman hükmü veririz? O çok basit. Adam şirki neyse, kendi şirkinden beri olduktan sonra, tağutlardan beri olduktan sonra, kat'i meselelerde müşrikleri tekfir ettikten sonra dinde bizim kardeşimizdir. Tamam. Allah Azze ve Celle ayette müşrikler hakkında ne diyor Tövbe Suresinin başına? Diyor müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Ondan sonra Rabbimiz istisna getiriyor. in تَعْبُوا Eğer tövbe ederlerse. Neden tövbe ederlerse? Şirklerinden, küfürlerinden tövbe ederlerse. وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَةَ Ondan sonra namaz kılıp zekat verirlerse. فَخَلُوا سَب۪يلَهُمْ Onları yollarına bırakın. Tamam. Abi kısacası şu. Adamın şirki neyse ondan beri olması lazım. Misal veriyorum. Adamın şirki demokrasi mi? Demokrasi ve demokrasi dinle müntesip olan bütün insanları tekfir etmesi gerekir. Bunu halletmeyene kadar bu adam Müslüman olmaz. Misal veriyorum. Adam kabirlere mi tapıyor? Tamam mı? O kabirlere tapma meselesinde şirkinden beri olmayana kadar bu adam Allah katında Müslüman olmaz. Yani kısacası tekrar söylüyorum. Tağutlardan beri olacak. Müşriklerden beri olacak. Sadece Allah Azze ve Celle'yi birleyecek. Hangi şirk üzerindeyse o şirkini tek terk edecek. Ve müşrikleri tekfir edecek. Bunu yapan adam mü'mindir. Tamam Müslümandır, mü'mindir. Bu kişiye nasıl davranmalıyız? Çok iyi davranmalıyız ki kardeşimiz kalsın. Evet yani. cennete girelim diye. Tamam Ehli beyt Müslüman mıdır? Kimler dahildir? Evet. Şimdi ehli beytten kasıt kim? Eğer ehli beyt Allah Resulü'nün... Daha yeni söyledik ya mezheplere göre değişik görüşleri var. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam hanımları kastediliyorsa evet ehli beyt Müslümandır. Aa, buradaki ehl-i beytten bugünkü şia kasıt ise ki şia Müslüman değil. Tamam. Şöyle zaten adam Müslüman olduktan sonra zaten şia olmaz. O zaman bizim dinde kardeşimiz olur. Şöyle, şunu kastediyorum, Dediğim yanlış anlaşılmasın. İranlılardan çok sağlam Müslümanlar var. Çok sağlam Müslüman kardeşlerimiz var. Çok büyük mücadeleler verip gerçekten İran devletinin kendisine zulmeden çok sağlam Müslümanlar var. Ben orada değilim. Abim kendine şia diyen İnsanlar bunlar bir ittifak abi, Müslüman değildir. Alem, alimlerin tarihte tartışmış olduğu Şia. İşte mesela diyebilirsiniz İbni Teymiye bunların hepsini tekfir etmedi. Ondan sonra işte benzer imamları bunları hepsini tekfir etmedi. O zamanki Şia ile bu zamanki Şianın arasında çok ciddi farklar var. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam. Bir Müslüman kafir topraklarında gömülebilir mi? Öldükten sonra da burada bir süre sonra kemikleri atıp başkasını Gömüyorlar, evet. Şimdi ahi bak kafir topraktan kasıt ne? Türkiye'de kafir toprak yani Darül İslam değil ki. Yani İslam devleti değil ki. Ama o lakin, burada eğer sabit ise adamın kemiklerini attıkları ben bunu bilmiyorum. Ahi burada gömmemek daha iyi olur. Gömmemek, Türkiye'ye götürmek o rahat olacağı bir... Yani rahat derken artık kadar rahatsa onu Allah bilir de. Yani kemiklerle oynanılıyorsa bu sıkıntı ahi. Burada gömmemek daha uygun olur diye düşünüyorum. Vallahu a'alem. Evet. Böyle bir şey var değil mi? Gerçekten evet, kemikler... Yani. Zaten herhalde beslendik, on 10 senelik falan satıyorlar. Ondan sonra başkası geliyor. Evet, Allahu Ekber. Bir Kabir bile parayla ya. Süleyman. Burada yaşayanlar için, hicret için nasihat verir misiniz? Seve seve veririm. O da şöyle. Abi hicret eden adam... Ya da kadın ne için hicret ettiğini bilmesi lazım. Burada daha yeni abinin sorduğu soru da bu. Sen ne için hicret ediyorsun? Yani sen sadece kendi memleketine gitmek için hicret ediyorsan o zaman önce bir aklını düzeltmen lazım. Müslüman şunun için hicret eder. Allah'ın dinini daha iyi yaşamak için. Allah'ın dinini daha kaliteli yaşamak için. Allah'ın dini için bir mücadelenin içine girmek için bir şeyler yapmak için hicret eder. O zaman da şuna bakar. Ben Allah'ın dinine en güzellerde de yardımcıyım. Kendisine bunu tespit eder. Bismillah der. Allahu Ekber de gider. Ve burada size çok önemli bir şey söyleyeyim. Büyük beklentilerle gitmez. Bakın hicret edip de hezyana uğrayanlar çoğu zaman bundan dolayı şey yapıyor. Biz muhaciriz diyor. Ensar bize bakması lazım. İşte bizimle ilgilenecek. Şöyle yapacak. Yani çok büyük beklentilerle geliyor. Sanki Konya'ya gelen İslam devletine geliyor gibi geliyor. Tamam mı? Ondan sonra bakıyor. Ortam çöp. Kalite sıfır. Adamın bu konuda şey yapması. Ondan sonra tabii... Beklenti yüksek olduğundan dolayı hayal kırıklığı da büyük oluyor. Beklenti olmayacak abi. Müslümanlara bel bağlamayacaksın hicret ettiğinde. Rabbine bel bağlayacaksın. Rabbine güvenerek hicret edersen ahi. Ondan sonra kendine göre de güzel bir plan çizersin. Çok güzel olur. Ve kesinlikle ahi rızık endişesi taşamayın. Çünkü Allah Azze ve Celle rızkımıza kefil. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ fil الْاَرْضِ Allah إِلَّا عَلَىٰهِ رِزْكُهَا ediyor Rabbimiz. Yeryüzünde debinin hiçbir varlık olmasın ki rızkı Allah katında olmasın. Orada için Allah Azze ve Celle rızka kefil. Rızık noktasında korkmanıza gerek yok. Ha tabi. Şimdi Avrupa'da daha rahat bir hayat var. Bunu herkes biliyor yani. ben Bunu anlatmama gerek yok. Ama sen orada seçeceksin işte. Ben rahat bir dünya mı istiyorum? Rahat bir ahiret mi istiyorum? Ona göre de her Müslüman kendisine göre karar vermesi lazım. Evet. Bebek doğduktan sonraki sünnetler nelerdir? İslami isimleri koymak normal isimlerden daha mı faziletli? Evet, baştan başlayalım. Bebek doğduktan sonraki sünnetler nelerdir? Birincisi bebeğin sağ kulağına ezan okunur. Tamam niye? Niye ezan okunuyor sağ kulağına? Daha derin. Nasıl? O birat nereden çıkardın? <gülüyor> <gülüyor> Aklı iyi dinleyin bu çok derin bir mevzu niye biliyor musunuz? cenaze namazında ezan yok ölümü hazır olsun diye anladın doğan bebeğe niye ezan okunuyormuş ölümü hazır olsun diye çünkü cenaze namazında ezan yok tamam kardeşim ismi okunur ağzına hurma verilir tamam? hurma yedirilir ondan sonra ilk Allah azze ve celle'nin tabi ismi onun kulağına söylenir üzerine Kur'an okunur bunlar hoş şeylerdir hemen annesine verilir ondan sonra şöyle de bir şey var Yedinci günde erkek ise sünnet edilir. Saçları kesilir. Kızın da saçları kesilir. Ve saçlarının ağırlığında gümüşe tekabül edecek şekilde sadaka verilir. Ama ondan sonra akika kesilir. Tamam erkeklerde iki, kızlarda bir tane akika kesilir. Müslümanlara ikram edilir. İslami isimleri koymak tabii. Osman isimler, isimlerden tabii daha faziletli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet gününde Isimleriniz de çağrılacaksınız. Onun için çocuklarınıza güzel isim katın diyor. Tamam. Bu konuda Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği isimler hangisi? Abdullah Abdurrahman. Hadiste öyle geçiyor. Ondan sonra peygamber isimleri, ondan sonra sahabe isimleri. Yani Allah rızası için yağmur gibi, kaya gibi, oya gibi, boya gibi isimler katmayın yani bu. Müslümana yakışmaz ahi. Tamam. tamam. Anlamı güzel olan herhangi bir isim konulabilir mi? Yani işte efendim cennette falan ağacın 17. dalın, e, daldan akan suyun aktığı nehrin, tab çamurun toplandığı bademin ismini katmaya gerek yok. Böyle enteresan enteresan isimler var. <gülüyor> Nasıl? Hacer yani öyle. Ya da Rabia, 4. Ney 4 yani? 4 ne yani? Tamam yani. <gülüyor> Allah'a sığınırız. Biz de tek. <gülüyor> Abi şöyle... Ee, İslami bir kaynağı olup da güzel mana gelen isimleri katmak da güzel olur. Tamam. Bebek okul doğduktan sonra nasıl kulağına ezan okunmalı? Sağ kulağına okumak şart mı? Evet. Sağ kulağına okulur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam O İbrahim doğduğunda sağ kulağına okuyor. O da kıbleye yönelerek akdesli bir şekilde çocuğun kulağını patlatmayacak bir seslikte. Yani çok bağırmaya da gerekiyor çocuğun kulağına. Hafif bir sesle okunur. Ondan sonra üç kere senin ismin işte Abdullah, senin ismin Abdurrahman ve senin ismin Ayşe gibi çocuğun ismi katılır. Tamam? Evet. Eee, okunur mu, okunmaz mı? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam okunmamış ama okunabilir diyen alimler var. Vallahu alem. Selamünaleyküm. Bizlere hicret konusunda nasihat eder misiniz? Allah razı olsun. Hicret etmek istiyorum ama engeller var gibi. Tam da emin değil herhalde bu kardeş. Yani bence de gibi yani. Bu icret hem biz hem çocuklar için en iyi, en uygun şey. Ben bu kardeşin son yazdığı cümleyle aynı fikirdeyim. Yani Müslüman ailelerin buradan icret etmesine ben daha olumlu, daha uygun buluyorum. Çünkü yani Türkiye'deki imkanlar buradakinden çok daha fazla. Çocukları yetiştirme açısından, alim yetiştirme açısından, medrese talebe verme açısından. Alem. Allah Azze ve Celle daha iyisini bilir. Zaten bu konuyla alakalı nasihat ettim. Bu konuda yapılamayacak Allah alim en güzel şey. Herkes kendi fikrini tespit etmesi lazım. Yani bir de bu konuda birbirimizi kandırmanın da bir anlamı yok. Ya hocam işte ben burada daha faydalıyım. Dilimi daha e iyi o zaman burada kal. Beni niye ikna ediyorsun? Yani beni ikna etme sorunu değilsin. Tamam? Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Hocam taliban hakkında ondan sonra kelime okuyor. Yeterli bilgi verir misiniz? İslami yeni öğrenenler için zahiran şeriat gözüken dâlib talibanın gerçekleri nedir? Abi Taliban eskiden Molla Ömer zamanında, Allah ona rahmet eylesin, İslami bir oluşumdu. Ama ve lakin Taliban senelerden beri İslam üzere değil, tevhid üzere değil. Bunun birçok nedeni var. Onlardan bir tanesi tağutları Müslüman görüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin şeriatını hükmetmeyen Türkiye toprakları gibi, Türkiye devletinin başında bulunan tağut gibi, Mısır'ın başında bulunan tağut gibi, bu gibi tağutlara Müslüman hükmü veriyorlar. Tamam Kendileri de bu konuda zaten tağut. Bununla beraber Müslümanlara karşı çok çirkin kampanyaları var kendi ülkelerinin içinde. Bunu orada yaşayan Müslümanlardan bizatihi duyduk. Selefilere karşı çok ciddi bir düşmanlık var. İşte yani onların deyimine göre söylüyorum. Vahabilere karşı çok ciddi bir düşmanlık söz konusu. Hapishaneler Müslümanlar dolu. Yani Taliban'ın İslam üzerine olduğunu söylemek için beyine oksijen gitmemesi lazım. Çünkü dediğim gibi yani hiçbir sıkıntıları olmasa bile ha şeriatı tatbik noktasında biz adamlara bir şey söyleyemeyiz. Bakın çünkü adamlar bu konuda yapıyor ama lakin akidelerinde çok ciddi sıkıntılar var. O deney mesela bizim tağutları tekfir etmiyorlar. Bu onların küfrü için yeter bile. Anlatabiliyor muyum adam? Yani bu kişilerden kesinlikle uzak durmak lazım. Ben biliyorum insan bu konuda duygusal yaklaştığında ya işte bunlar Amerika'ya karşı cihat yaptı, Rusya'ya karşı cihat yaptı. E Kolombiya da Amerika'ya karşı savaştı. Ne yani şimdi Kolombiya'ya İslam hükmü vereceğiz? Ne alakası var? İslam'ın şartını yerine getirmeyenlere biz Müslüman diyemeyiz. Ve bu konuda Taliban İslam'ın şartlarını yerine getirmiyor. Birçok noktada. Tamam? Bir şey mi diyeceksin? Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Türkiye'de çok fitne var. Burası az da olsa öz ve iyi düşüncesiyle elinde imkan olmasına rağmen hicret etmeyenlere ne demek istersiniz? Allah sizi ıslah etsin demek isterim. Çünkü niye? Ee, akhi bu bahane arkasında saklanmak yani. Türkiye'de Türkiye'de çok fitne var. Eğer fitne varsa burası iyiyse o zaman böyle bir sorunu sormanın ne anlamı var? Yani bu adam diyor ki hocam ben aslında gitmek istiyorum gitmiyorum da sen beni pof pofla birazcık. <gülüyor> akhi öyle olmaz ya. Sübhanallah. Ha? E bu konuyla alakalı çok konuştum. Y yeni bir şey söylemeyeceğim inşallah. Selamünaleyküm, aleyküm. Aleyküm selam. Fransa'nın artık zorunlu hale getirdiği demokrasi ve laikliği kabul etmeden oturum veya vatandaşlığa imza atmanın hükmü nedir? Evet bu çok güzel bir soru. Ağabeyler kısacası şöyle. Bu vatandaşlık meselesi Almanya'da da çok büyük bir sıkıntı. Birçok açıdan içinde küfür var. Mesela diyor Hiçbir terör örgütüne bağlı değilim. İşte hiçbir ekstremist gruba bağlı değilim. Bu gruplara bağlı olan insanlardan yani Müslümanlardan beriyim. Hiçbir şekilde işte Alman ve Fransız devletini tehlike edecek bir şey içine girmeyeceğim ki bu yalan yani. Ne yalan söylüyorsun? Zaten buradan kaybediyorsun yani. Tamam mı? Ondan sonracığıma işte Fransız özgürlüğünü, liberti falan fistan her şeyin üzerinde tutacağım gibi Şit ve küfür dolu şeyler var. Ama o hiçbir Müslüman bunun altına imza atamaz. Yani bu kesinlikle söz konusu değil. Ya bir de şimdi sabahtan beni anlattığım dersten sonra böyle bir soru sorması benim biraz zoruma gidiyor. Ben sabahtan beni bu kadar ne kadar pis olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Adam bunların vatandaşlığının küfrünün altına imza atmanın hükmünü soruyor ya. Yani bu birazcık değişik. Müslüman böyle şeyleri yeltenmez. Mümkün değil yani. Evet bu soruyu da iyi dinleyin. İnşallah. Bazen anne ve babalar çocuklarını aynı kökenden gelen kişilerle evlenmeye zorluyorlar. Bunun için bir nasihat alabilir miyiz? Tabi e, bu caiz değildir. Daha yeni zaten hadisi okudum. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam amca çocuğuyla evlendirilen kızla evlendirilen zorla evlendirilen kızın nikahını fasit sayıyor. Nikahı kabul etmiyor. Bunu İbn Kayyim rahimeullah zadu'l ma'ata Zikrediyor, abi kızın istemediği veya erkeğin istemediği bir kişiyle evlendirmek var ya, zaten haram, başlı başına bir haram ve o insanların hayat boyu mutsuz olmalarına vesile olmaktır. Bundan Allah'a sığının. Allah'tan korkun yani. Abi bu çok açık bir zulüm ya. Bir adam sevmediği bir kadınla niye hayat boyunca beraber kalsın? Vallahi bu zulmün daniskasıdır. Bu evden bereket gelmeyeceği çok aşikarıdır. Onun için bu konuda İslami ki evlilik nasıl olacak bunu anlattım. İslami dairelerin içinde insanlar sevdiğiyle ve beğendiğiyle evlenmeye hak sahibidir. Burada kesinlikle zorla evlilik caiz değil. Böyle bir şey yok. Tamam. Vitir namazını kılınışı tarif eder misiniz? Evet şimdi vitir namazı sabah sünnetinden daha önemli bir sünnet. Hatta hanefilere göre vacip ameli vacip tamam nasıl kılınır bir rekat üç rekat beş rekat yedi rekat dokuz rekat on bir rekat gibi tek sayılarla kılınabilir değişik kılma şekilleri var mezhepler arasında mesela hanefiler üç rekatı birden kılıp ondan sonra selam veriyorlar bazıları iki rekat kılıp selam verip ondan sonra bir rekatı kılıp selam veriyorlar bu konuda hangi mezhebe uyuyorsanız onunla amel edebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece selam verdiğiniz şekilde bunu her zaman yapın. Yani karıştırmayın. Bir oraya göre bir oraya göre değil. Mesela bir mezhepten okuyun. O mezhebin kılınış şekli nasılsa bunu o şekilde kılınabilirsiniz Allah'ın izniyle. Evet bu şimdi çok güzel bir soru geliyor. Müşriklere karşı davranışlarımız nasıl olmalı? Velev ki kendi akrabalarınızdan olsalar dahi. Şimdi bu konuda müşrikleri ve kafirleri ikiye ayırıyoruz. Bir, İslam'a düşman, Müslümanlara düşman, Allah Azze ve Celle'nin diniyle alay eden, Allah Azze ve Celle ve peygamberine zulmeden insanlar velev ki babamız da anamız da olsa bunlarla hiçbir bağımız yoktur. Ve bunlarla aynı ortamda oturmak kesinlikle caiz değildir. Tamam mı kardeşim? Birincisi bu. İkincisi adam müşrik mesela Müslümanlara sövmüyor. Müslümanlara karşı düşman değil. Mesela seni yurdundan çıkarmaya çalışmıyor. Seni işte tavuklara satmıyor. Normal bir ilişkin bu kişiyle olmasında bir biis yoktur. Ziyaret edebilirsin. Yemeğini yiyebilirsin. Davet edebilirsin. Hatta böyle insanları davet etmek güzeldir. Ama o komplekslere girmemek kaydıyla. Yani adam iyi ahlaklı diye Müslüman olacak diye bir şey yok yani. Bir de zorlayarak kimseyi Müslüman da yapamazsın tamam. Ama bu konu çok tehlikeli. Niye? Bakın Müslümanlara duyduğunuz muhabbetin aynısını bir müşriye duyuyorsunuz. Vela ve bera olur. Onun için kiminle oturup kalktığınıza çok iyi şekilde dikkat etmeniz lazım. Tamam? İsterse akraban olsun, isterse olmasın. Adam müşrik ise her zaman onunla arandaki akide mesafesini korumak zorundasın. Buna dikkat edeceksin. Eğer bunda bir sıkıntı yoksa, mesafeyi koruyabiliyorsan böyle insanlarla oturup kalkmakta bir beis yoktur Allah'ın izniyle. Sadece bu konuyla alakalı ben kendinden bir şey söyleyeyim. Vallahi benim kalbim müşriklerle oturmaya dayanmıyor. Kalbim sıkışıyor yani. Tamam? Onun için Müslüman bu konusunda kendisini terbiye etmesi lazım. Buyur abi. Yaşınlarımız, en yakınlarımız annemiz babamız müşrik olarak ödedi zaman. Evet. Onların kabirlerine. Evet. Yani toprak atabilir miyiz ya da. Evet. E evet soruyu tekrar edeyim soru çok güzel. Anne babalarımız müşrik olarak öldü. Bunların kabirlerine toprak atabilir miyiz? birine toprak atmaktan abi Allah'ın izniyle bir sıkıntı gelmez. Yani bunda bir küfür, bir şirk söz konusu değil. Ama o böyle şeyleri yapmamayı ben tavsiye ediyorum. Niye? İnsanlar senin mesafeni görsün. Bak bu vacip değil ha. Bunu illa yapmak zorunda değilsin. Namazını zaten kılamazsın. Abi bak şöyle. Ya işte şirki yoktu, küfür yoktu. Böyle bir şey yok. Tevhidi var mıydı? Yok o zaman müşriktir. Tamam? Tevhidi olmayan insanların namazı kesinlikle kılınmaz. gidilebilir. Taziyeye gidilebilir taziye işlemlerinde yardımcı da olunabilir. Ama velakin ben tavsiye etmiyorum ama dediğim gibi bu karar sizin kendinize kalmış. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Tamam. Mesela taziyede çay dağıtabilirsiniz. Yemek verebilirsiniz. Bunlar haram değildir. Hatta belki davete bile faydalı olabilir. Ama ben genelde tavsiye etmiyorum. Kendiniz karar verebilirsiniz. Evet. selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam. Hocam tağutu ve tevhidi öğrenen ama onlara karşı sevgi ve buzu tam anlamıyla gerçekleştirmeyenlere Nasıl bir nasihat etmek istersiniz? Evet. Çok güzel bir soru. Ben kısacası şunu söyleyebilirim. Senin Rabbin bütün peygamberleri tağutlardan iştinab etmeleri için yollamış. Tevhidten hemen sonra. Daha yeni ayeti okuduk. Biz her kavme bir peygamber gönderdik. Allah'a ibadet tağutlardan iştinab. Bakın iştinab kelimesi Arapçada cemp kökünden geliyor. Cemp ne demek? Köşe. Kısacası şöyle. Şu odadaki şu köşe var ya. Buna en uzak yer neresi bu odanın içinde? Karşı yukarıdaki köşe. Buradan gelmiş. Yani bu nokta bu noktaya ne kadar uzaksa sen tağutları olabildiğin kadar uzak olman lazım. İslam'ın yerine gelmesi için. Daha böyle insanlara tavsiyem şudur. Benim hocam bana bir tavsiyesi. Dedi ahi günler, günde bunlara yüz kere tükürmen lazım. Neyi kastediyor? Buğzunu tazeleyeceksin. Bunlara küfür edeceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani küfürden kastım ana baba düz değil yani. Yanlış anlaşılmasın. Buz edeceksin. Aki zaten bu buz yerine gelmedikten sonra iman yoktur demek. Çünkü sen Allah düşmanlarına karşı muhabbet besliyorsun ve onlara buz edemiyorsun demek. Ve ben sadece şunu söylerim. Sen Rabbinin karşısında kıyamet gününde ya kul olarak geleceksin, Müslüman kul olarak geleceksin veyahut o tağutların yanında geleceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle o tağutlarla onların peşinde giden insanlar hakkında diyor ki Fâ innahum yevmeizin fi'l azab mushtarikun. Onlar o gün azapta ortak olacaklar. Kıyamet gününde Firavun'la beraber ve Firavun gibi diğer tağutlarla beraber aynı safta olmak istemiyorsan bu dünyada buzu etmekten geçer. Ve dünyada buzu etmeyen, bu konuda kendisini deleştirmeyen insan Müslüman değildir ve Allah muhafaza ebedi cehenneme girecektir yani. Allah muhafaza. Yine gusül abdesti nasıl alınır? Allah Allah. Sıkıntılı bir yere geldik herhalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Hocam Aleyküm Selam. Tevhidi ve tağutu öğrendikten sonra dinimizi koruyup sebap etmemiz nasıl olmalıdır? Çok güzel bir soru. Baştan şunu söyleyeyim. Bir adam sadece tevhidi ve tağutu öğrenmekle Müslüman olmaz. Teslim olması gerekir Allah'ın istediği gibi. Bu nasıl olduğunu daha yeni söyledi. Orada kısacası şöyle olur. Allah Azze ve Celle kendisini sevdiğini iddia edenler için bize bir yol gösteriyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki onlara ey Muhammed Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana ittiba edin. Yani peygambere ittiba edin. Ve bundan sonra da Allah sizi sevecek ve günahlarınızı bağışlayacak. Yani kardeşim Allah'ın seni sevmesini istiyorsan, günahlarını bağışlanmasını istiyorsan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edeceksin. İttiba ne demek? Allah Resulü nasıl adım attıysa sen öyle adım atacaksın. Allah Resulü nasıl yaşadıysa sen o şekilde yaşayacaksın. Onun getirdiği dini onun yaşadığı gibi yaşayacaksın. O zaman bu şekilde çok kolay bir şekilde Allah'ın dinine sebat edebilirsin. Peki bunun daha açık, hocam daha kolay bir yolu yok mu? Var. İnten surullaha yensurkum ve yuthabbet ektamekum. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'ın dine yardım ederseniz Allah da size yardım edecek ve ayaklarınızı sağlam kılacak. Aki ayakların sağlam kılınmasını istiyorsan Allah'ın dinine yardım edeceksin. Bu kadar basit. Tamam. Bunu kim yaparsa Allah'ın izniyle yolu açıktır ve yolu cennete kadar gider. Rabbim bize nasip eylesin. Amin. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aleyküm selamun ve ve Hocam kendisi iman edip de eşi iman etmemiş insanlara eşleri hakkında davet ve ilişki nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Yani ben kendim böyle bir imtihandan geçtim. Onun için ne kadar zor olduğunu çok çok iyi biliyorum. Allah Azze ve Celle bu durumda olan kardeşlere rahmet etsin. Onların eşlerini hidayet eylesin. Bu gerçekten kınanacak değil. Kendisinden Allah'a sığınılması gereken bir imtihandır. Ve ben bu konuda önce bu kardeşlere değil bu kardeşin etrafındaki abilere ve kardeşlere nasihat ediyorum. Bundan dolayı hiçbir Müslümanı kınamayın. Çünkü insanların kendi evlerinde nasıl imtihanlardan geçtiğini siz bilemezsiniz. Ve çok fazla kınarsanız Allah Resulü'ne aleyhissalatu Vesselam şu hadisiyle baş başa kalırız. Ki bu bize için büyük bir tehdittir. Diyor bir Müslüman başka bir Müslümanı kınarsa onunla alay ederse Allah aynı şeyi ona yaşatmadan onun canını almaz. Onun için burada kınamak yoktur sadece nasihat vardır bu da seviyeli bir şekilde. Peki böyle bir insan ne yapması lazım? Kendisi iman etti eşi iman etmedi. Bunların aynı evde yaşamaları caizdir. Bunlarda bir sıkıntı yoktur. Yataklar ayrılır. Ve iman eden taraf iman etmeyen tarafa çok güzel bir şekilde davet yapar. Sevdirecek bir şekilde, çok fazla hediye yapacak bir şekilde. Yani kısacası aslında davet değil de kalbini kazanmaya çalışacak. Artık erkek kadına vehot kadın erkeğe. Ve burada o kişinin yani iman etmeyen kişinin zeka kapasitesine göre bir zaman tayin edilir. Misal adam çok akıllı, çok zeki, profesör. Bu adam 3 aydan anlar dinin olduğunu. Ha mesela adam çok zeki değil veya kadın çok zekidir. Ona göre 6 ay İbn Kayyım'a göre biz sene zaman tayin edilir. Ben burada kesin bir şey söylemiyorum ha. Bu kişinin kafasından kafasına değişir. Zaman tayin edilir ve bu tehdidin ne kadar büyük olduğu açık bir şekilde söylenir. Bak biz hayatımızın ikame etmesini istiyorsak sen de iman etmek zorundasın. Yoksa ben senden ayrılacağım. Bu kadar zamandan sonra. Ondan sonra güzel davet yapılır. iyi davranılır. Güzel davranılır. Nazik davranılır. Oldu oldu. O tayin edilen zamandan sonra iman etmedikten sonra artık bunun zorlamanın da bir anlamı yoktur. Yani bir Müslüman için ister erkek olsun ister kadın olsun fark etmez. Eşinin iman etmeyip de o evde yaşamak inanın bana dünyanın en büyük hapishanesidir. Bu çok zor bir imtihandır yanım. Gerçekten bu kolay bir imtihan değildir. Ama hayatı boyunca eşi diye de onun yanında kalacak diye bir şey yok yani. Bu konuda iman eden birçok Müslüman var. O zaman kendi akidesinde olan başka bir Müslümanla evlenebilir. Yani böyle olması lazım. Vallahu alem. Bu konuda olan abilere ve ablalara Allah Azze ve Celle sabır versin. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kafa karıştıran bir mesele olan kufur, duna kufur. Meselesini bizim için detaylandırır mısınız? Allah razı olsun. Evet. Bununla alakalı başlı başına bir ders yapmak lazım. Çünkü çok önemli bir mesele. Şimdi kufur, buyur abi. Bir şey mi diyecektin? Tamam, tamam söyle. Tanıdığımız evli evet. bir Müslüman. Evet. Evet etti. Evet. Namazı kıldıran Evet. Sistemin imamı. Olmaz kılınmaz. Madem. O kafir memur kıldıktan sonra biz o Müslüman'ın bir daha namazını kılarız. Biz genelde öyle yapıyoruz. Eğer öyle bir şey oluyor biz bırakmıyoruz da onlar kılsın. Öyle bir şey olursa o kendi başına kılar, O kıldıktan sonra Müslümanlar ayrı yeten kılar. Çünkü kafirin arkasında namaz olmaz. Tamam. Bu kufur Duna kufur meselesine gelelim. Şimdi bu kufur Duna kufur meselesini birazcık açmak lazım anlamak için. Şimdi Maide suresinin 44. ayetinde Rabbimiz diyor ki Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse bunlar kafirlerin ta kendisidir. Şimdi biz bu ayeti okuduğumuzda baştan ben şunu söyleyeyim. Bu ayet sistemin başındaki tağutlar hakkında inmemiştir. Hakimler hakkında inmiştir. Tamam hakimler yani bir muhakeme var orada hükmeden hakim hakkındadır Mayda 44. Sistemin başında olan, teşri yapan, hüküm belirleyen, Allah'ın hükmünü iptal eden, yeni hükümler getiren, Allah'ın yasağını serbest serbestini yasak yapan insanlar hakkında inmemiştir. Baştan bunu söyleyeyim. Kufur, Duna Kufur İbni Abbas'a radiyallahu anhuma nisbet edilen bir sözdür. Ama velakin İbni Abbas böyle bir sözü söylememiştir. Biz bunu şöyle ispat edebiliriz. Bu tefsirlere de geçse bile İbn Abbas'a olan isnatta zayıf bir ravi var. Hişam İbn Huceyr el Mekki diye bir adam var. İmam Ahmed, Yahya İbn Ma'in, Ali İbn Medini gibi hadisin büyük imamları bu adamın zayıf olduğunu söylüyor. Yani İbn Abbas'a olan isnatta zayıf bir adam var. Zayıf olan bir meseleyi biz itikat olarak kabul etmiyoruz. Baştan bunu söyleyeyim. Çünkü bir şey itikatta delil olması için sahih olması lazım. Zaten şöyle de bir şey var. Velev ki sahih olsa bile sahabe sözü Kur'an ayetini taksis yapmaz. Tekrar ediyorum. Böyle bir usul yok yani. Sahabe sözü Kur'an ayetin hükmünü daraltamaz. Böyle bir şey yok. Tamam. Ve biz biliyoruz ki Ebu Beker radiyallahu anhu Hazreti Ömer radıyallahu anhu Osman radıyallahu anhu onların zamanında böyle bir şey söylenmedi bu ayet hakkında. Tamam. Bu söz Kufur Duna Kufur i̇bn Abbas'ın talebelerine ait onlara olan isnadı da sahih tavusa gidiyor o da belirli bir olay üzerine söylenmiş iyi dinleyin şimdi Ali radıyallahu anhu ile Muaviya radıyallahu anhu arasında çıkan e, ihtilafta iki taraf da bir hakem tayin etti tamam iki taraf da bir sahabeyi hakem olarak tayin etti çünkü bir taraf Kur'an'ları kaldırdı dediler ki bunlar aramızda hakemlik yapsın ve aramızda hüküm versinler Hariciler dediler ki bunlar Allah'ın kitabından başka birini hakem tayin ettiler. Bunlar kafir oldular. Sahabeye kafir olduklarını söylüyorlar. i̇bn Abbas'ın talebeleri de bunlara diyor ki bak bunlar kafir değil. Bu kufur, bu ne kufurdur? Küfrün altında bir küfürdür. Ne için söylüyorlar? Sahabeyi tekfir etmemeleri için. Zaten Allah'a sığınırız biz. Bırak sahabeyi tekfir etmek onların hakkında hayırsız bile konuşmayız. Ki hayırsız konuşan insanlara karşı da en büyük cihatı biz vermişiz yani. Tamam. Ondan sonra acıma yani burası anlaşıldı mı inşallah. Bu bir olay üzerine söylenmiş bir sözdür. Hariciler sahabeyi tekfir etmesin diye sözlenmiş bir sözdür. Ve şurası çok ince. Bu İslam devletinde İslam devletinin mahkemesi olup İslam devletinin mahkemesinde olan kadı hakkında söylenmiş bir sözdür. Tamam, bu belirli bir olay üzerine söylemiştir. Bu kufur duana kufur meselesi, işte Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, Allah'ın bütün hükümlerini ortadan kaldıranlar, bütün yasaklarını serbest, bütün serbestlerini yasak yapıp, kafirleri dost edinen ve Allah'ın sistemini komple gönderen insanlar hakkında değildir. İslam devletinin içinde rüşvet alarak Hüküm vermiş hakimle alakalıdır. Tamam? Ki onun küfrü gerçekten ihtilaflı. Tamam? Abdullah İbn-i Mes'ud anhu bu konuda allame yani ümmetin allamesi aleyhissalatü vesselamın en büyük talebeleri o diyor ki rüşvet alsa bile büyük küfürdür. Ona giden isnat da sahih. Bunu söyleyebilirim. Yoksa kısacası şunu da söyleyebilirim. Allah'ın bir tane bakın sadece bir tane hükmünü def eden insanların küfrü ve şirki hakkında ümmette icma var. Okuyayım inşallah. Hatta mesela baştan şunu sorayım. Bir adam kalkıp Allah'a söverse, Allah'a küfür ederse siz bu adamın küfrü hakkında şüpheye düşer misiniz? Kimse der mi? Ya ben buna kafir. Adam Allah'a küfür ediyor sen diyor, abi ben kafir değilim, ben alim değilim diyebilir misin? Diyemezsin. Ya da bir adam kalkıyor peygambere küfür ediyor. Peygamberin namusuna küfür ediyor. Haşa ve kella. Sen diyebilir misin ben bu adamı tekfir edemem? Tekfir alimlerin işi ben tekfirden uzak durayım. Diyebilir misin kardeşim? Mümkün değil. Veyahut bir adam kalkarsa peygamber öldürürse. Yani öyle bir şey mümkün olsa. Peygamber katil olursa peygamber katillerinin küfründe senin şüphen var mı? Yok. Abi bak bu üç şey neyse var ya. Alimler katında Allah'ın bir tane hükmünü def etmek aynı. Bakın İsa İbni Ravvahey'den size rivayet edeyim. İsa ibn-i rahimahullah selefin büyük imamlarından. İlk üç nesilden bakın. İlk üç nesilden diyor ki vakat أَجْمَعَ الْعُلَمَةِ alimler ulema icma etmiştir. İcma ne demek? Hiçbir müştehit bir tane tersini söylememiş. Tamam. Neye icma etmiştir? Şimdi size saydığım şeyleri sayıyor. اَنَّ مَنْ سَبَّ azza عَزَّ وَجَلْ Kim Allah'a söverse. Haşa ve kella ve söv رسوله sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'ın رسولüne söverse peygambere söverse ev defa şeyen enzale Allah ve Allah'ın indirdiği bir tane hükmü def ediyor tek bir tane şeyen bakın nekira geliyor Allah'ın indirdiği bir tane hükmü def ediyor ev katale nebiyen min anbiaya ve Allah'ın nebilerinden bir nebi öldürüyor şimdi bakın enteresan yeri şimdi geliyor burayı iyi dinleyin ve o madalika mukir bima inzala Allah. Bu yapmış olduğu şeylerle beraber İslam olduğunu, Müslüman olduğunu ikrar ediyor. Adamın hükmü ne? Ennahu kafir. Bu adam şüphesiz ki kafirdir. Bak. Allah'ın bir tane hükmünü, bir tane hükmünü def edenleri alimler Allah'a söven, peygambere söven ve peygamber öldüren insanlarla aynı mertebede kabul ediyor. Bu konuda ümmette ihtilaf yok ki. Daha fazla icma var ha var ya hani tabletimde okuyabilirim ama bence bu fazlasıyla yeterli tamam evet şimdi burada selam aleyküm aleyküm selam inançsız bir ebeveynin mirası alınabilir mi Fa artı faizli miras evet aleyküm selam abi şöyle şimdi bu miras meselesi biraz zor bir mesele Müslüman kafire, kafir Müslümana varis olamaz. Böyle bir şey yok. Çünkü miras imana bakan bir şeydir. İmansızlara varis olamaz. Ha. Mesela kafir bir anadan, kafir babadan bir şey kaldığı Müslüman alabilir mi? Ümmetin bazı alimlerine göre alabilir. Kendisine de kullanabilir. Amma ve lakin aldığında miras niyetiyle almayacak. Çünkü niye? Miras Allah'ın miras dediği şeydir. Ve kafirden geri kalan şeyi Allah Azze ve Celle miras demiyor. Nasıl alır o zaman yani bunu nasıl alabilir? İşte ikram, infak, sadaka Allah'ın sana bir ikramı olarak alırsın. Wallahu <gülüyor> a'lem bu konuda kendi cebine katmadan başka Müslümanlara vermek en güzeli bu olur yani. Mesela alırsın ama kendi cebine katmadan Müslümanlar için infak edersin, garibanlar için infak edersin. Bu konuda en hayırlısı bu olur. O zaman bütün ihtilaflardan kurtulmuş olursun. Tamam Evet. Selam Aleyküm, Aleyküm Selam. Erkeklerimiz sabah 8, akşam 6 işte çalışıyor. Akşama kadar yorgun gelip çocuklarına hiçbir faydası olmadan gün bitiyor. Sizden Allah için nasihat istiyorum. Okunan dinle yaşanan din çok farklı. Doğru. Vallahi bunu hangi bacı yazdıysa Allah ona rahmet etsin. Çünkü konuyu çok güzel bir şekilde tespit etmiş. İşte benim aslında sabahtan beri anlatmaya kastettiğim Avrupa işte bu. Bu döngüden siz burada çıkamazsınız. Yani ister bir yerde patron ol, ister bir yerde işçi ol. Avrupa'nın dengesi, döngüsü bu. Tamam. Ha, Türkiye'de çok mu değişik? Türkiye'de çok değişik değil. Orada da öyle. Hatta orada maddi açıdan insanlar daha fazla şey yapıyor. Ama buranın havasından mıdır, suyundan mıdır ben bilmiyorum. Burada bir gün çalışan adam o gün artık bitti. Evine misafir çağırmıyor, kimsenin yanına gitmiyor, dışarıya gitmiyor. O gün onun için bitti yani. Diyor ki ahi görüşelim. Diyor ahi ben pazar gününe kadar çalışıyorum 6 gün görüşmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Ahi bu konuda Allah'tan korkmanız lazım. Çünkü işe gidiyorsunuz diye sizin ailenizin eğitim edilmesi sizin boynunuzdan düşmüyor. Allah Azze ve Celle bu konuda sizi hesaba çekecek. Dayan hangi hadis okuduk? Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüzden hesaba çekileceksiniz. Ve bu konuda bu bacı vallahi hakikati yazmış ahi. Vitrine oynayıp da dışarıda Müslümanlık, müvahhitlik taslayıp da ehlini bu konuda ihmal eden adam çok büyük cürümler işliyor. Onun için sıralama nasıldı? Ya eyyühellezine âmenûkû enfusekum ve ehlikum ne Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyor. Önce kendine akı, ondan sonra ehlini. Ehli için bir şey yapmayan adamın dışarıda İslam'ı konuşması zaten hakkı değildir. tamam? Konuşamaz yani. Konuşması abes olur. Çünkü onun görevi önce ehlinden sorumludur. Onun için Allah'tan korkun. Bu konuda Allah Azze ve Celle sizleri ve beni ıslah eylesin. Ve ehillerinize güzel bir İslami terbiye verin. Bu sizin üzerinize vaciptir. Allah Azze ve Celle hesaba çekecek. Tamam. Evet. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Aleykümselam rahmetullah ve Sen ne diyorsun? Mübarek. Hocam biz azınlık olan kardeşler olarak kendi aramızdaki kardeşlik bağına nasıl sarılmamız lazım? Sahabelerin Mekke'deki kardeşliği nasıldı? Ben kardeşlikle alakalı size bir örnek vereyim. Bir gün Ebu Zer radıyallahu anhu Bila radıyallahu anhu'ya kızıyor ve Cilt rengiyle onu küçümsüyor. Falan zenci kadının oğlu diyor. Yani bugünün tabiriyle nega diyor yani. Tamam mı? Tabiri caizse söylüyorum. Bilal radiyallahu anhu bundan o kadar üzülüyor ki oradan çekip gidiyor hiçbir şey söylemedi Şimdi kardeşlik soruluyor ya. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a bu ala yetişiyor. Ebu Zer e diyor ki ey Ebu Zer senden cahiliye kalıntısı, cahiliye kokusu alıyorum. Tamam Abuze radıyallahu anhu o kadar kötü oluyor ki Bilal radıyallahu anhunun evine gidiyor ve kafasını yere atıyor. Bilal radıyallahu anhuyu çağırdıktan sonra, Bilal radıyallahu anhuyu çağırdıktan sonra diyor ki Bilal benim başıma basmadan ben bu başı yerden kaldıracak değil. Bilal radıyallahu anhu diyor ki bu üzerine basılacak değil, öpülecek bir baştır. Abu Zer radıyallahu anhunun başını öpüyor ve mesela burada kapanıyor. Tamam? Yani Subhanallah gerçekten acayip. Allah azze ve celle o kardeşliği bize ne nasip eylesin. Şimdi abi, birincisi şunu bilmek lazım. Kardeşlik iman üzere kurulur. İnnel mu'minuna ihvadu Allah subhanahu wa taala. Şüphesiz ki müminler kardeştir. Ben bu konuyla alakalı sılasında dünleyi nasihat etmiştim. Abi, zaten sayımız o kadar az. Yani Allah azze ve celle'yi tevhid eden, birleyen insanların sayısı o kadar az ki biz kendi enerjimizi Müslümanlara harcayacak vaktimiz yok. Ve Allah Azze ve Celle bunu zaten bize caiz kılmamıştır. Eğer sen sahabenin imanı üzere olduğunu söylüyorsan şu ayette mükellefsin. Muhammedun Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidir. Yani Müslümanlara karşı aslan kesilmenin bir anlamı yok. Tartıştın mı kardeşim de? Ta kardeşin haklı olsun. Sen haksız ol. Ne olacak? Tamam haki sen haklısın. En son ne zaman dedik? Hamza sen haklısın haki. Tamam. <gülüyor> Zaten hemen kabul etmeye hazır. <gülüyor> Allah mübarek. <'ım> Hakik <gülüyor> onun için kardeşlerimize ne yapalım biliyor musunuz? i̇mam gazali bunu tavsiye ediyor. Diyor ki şeytan seni bir kardeşine karşı dolduruyorsa o kardeşine karşı hediyede bulun. Allah Allah. Şimdi tuhaf mi? Birine karşı kışkırtıyorsan hediye yapıyorsun. Niye? Diyor ki şeytan görürse ben hep adamı kışkırttığım kişiye bu adam hediyede bulunuyor. Diyor, artık senin Müslümanlara karşı kışkırtmaz. Tamam. Onun için ahi, ne kadar küçük meseleleriniz olsa bile insanların önünde değil birebir birbirinize nasihat edin. Bakın insanların önünde nasihat olmaz. İşte efendim ben kardeşime nasihat ediyorum. Onun iyiliğini istiyorum. Bu olmaz haki. Teke tek güzel bir şekilde nasihat edin. Kardeşlerinize merhamet edin. Ve her konuda haklılık çabasına girmeyin. Ya olsun bir kere haksız olalım. Yani ne olacak? Tamam. İş yerinde o kadar insanlara boyun eğiyoruz. Evet efendim. Doğru efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Ya birazcık da Müslümanlara eyvallah de. Tamam. Bir alimin sözüyle bitireyim inşallah. Allah ona hidayet eylesin. Şimdi bu anlatıyor. Diyor bu tağutlar diyor beni yakaladığında... Diyor beni sorguya çektiklerinde diyor ellerime şöyle ellerimin üzerine otutturdular. Babana bana dediler ki hiçbir şey söylemeyeceksin. Çıtını çıkarmayacaksın. Kesinlikle biz sana hangi hakareti yaparsak yapalım sadece dinleyeceksin ve bir şey söyleyemeyeceksin. O da o anda diyor ki ne kadar o zamana kadar kızdığı Müslüman varsa aklıma gelen Müslüman varsa hakkına girdiğim Müslüman işte hanımımdır arkadaşımdır diyor bütün Müslümanlar aklıma geldi. Onlara karşı bu kadar sesimi yükselttim, bu kadar bağırdım, bu kadar zulmettim. Bugün bir tağuta çıtımı bile çıkaramıyorum. Bizim aklımıza da o alim gelsin ahi. Gelecek sefere bir Müslümanla tartışmadan önce o alimin durumu bizim aklımıza gelsin. Yani bugün tağutlara karşı bir tane taş atmış değiliz. Hiçbir şey yok. Bütün enerjimizi Müslümanlara harcıyorsak ki zaten bundan dolayı da bereket oluşmuyor. Ha. Bundan dolayı ilerleyemiyoruz. Onun için ahi varsın, kardeşin haklı olsun ne olacak ya? Tamam Bakın bir tane hadis daha söyleyeyim. Onunla bitirelim. Güzel bir şeyle bitirelim Allah'ın izniyle. Kalplerimiz biraz yumuşasın. Şimdi bir gün bir adam mizanın başında bir tane günahı sevabından ağır gelecek. Ve bu adam cehenneme gitmek üzere hazırlanıyor. Mizanda bir tane günahı sevabından fazla bir tane. Bu adam kendi babasının yanına gidiyor. Kendi babasından bir tane sevap istiyor. Babası diyor ki ben senin için bugün hiçbir şey yapamam. Kendi anne baba bir kardeşinin yanına gidiyor. Kardeşinden istiyor. Kardeşi diyor ki ben senin için bugün bir şey yapamam. Kendi annesinin yanına gidiyor. Onu karnında taşıyan, doğuran, merhamet eden, geceleri başında bekleyen, hastalanında bakan diyor anneciğim sen bana yardım etmezsen kimse yardım etmez. Annesi diyor ki ben bugün senin için hiçbir şey yapamam. Tamam. Ondan sonra bir Müslüman kardeşini görüyor. Müslüman kardeşin de neredeyse hiç sevabı yok. Çok az sevabı var. Günahları çok fazla. Müslüman kardeşi ne diyor ona? Diyor ki ey kardeşim ben zaten giremeyeceğim. Benim sevaplarım çok az. Sen en azından benim sevabından bir tane al. Sen cennete gir. Allah Azze ve Celle diyecek ki ben senden çok daha cömertim. El ele tutuşun beraber cennete girin. Onun için Müslümanların değerini bilelim. Müslümanlar çok değerli insanlar. Allah Azze ve Celle Müslümanlardan razı olduğu bir şekilde ilişki içinde olmamızı bize nasip eylesin. Allahümme amin. Rabbim bize razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillâhe rabbil alemin.